şeytan errejim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbayhi ecmain kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesinde yine beraberiz inşallah manen şarj olmak için buradayız birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek için buradayız hakikat adına bazı şeyleri öğrenip hayatlarımıza aktarmak için buradayız belki bazı hakikatleri hatırlamak bilmediklerimizi öğrenmek bildiklerimizi pekiştirmek noksanlıklarımızı gidermek aşırılıklarımızı törpülemek her şeyiyle kamil bir insan olma adına Adımlar atmak için buradayız. Kamil insan ifadesine bazıları takılır. Ben de takılayım biraz işin bidayetinde. Bu ifade mükemmel insan demek değildir. Peygamberlerden başka hiç kimse için bu ifade kullanılmaz. Ama kamil insan ulaşılması hedeflenen bir menzildir aslında. Biz kemalata yürümek için bu hayatta varız. Allah bize bir şeyler yükledi, bizi kulluk için yarattı. Bunların ölçülerini, kurallarını da peygamberleri aracılığıyla bizlere bildirdi. Bizim de bütün derdimiz o en güzel insanın en güzel örnekleri olan sahabe efendilerimizin, önümüze serdikleri o ufku yakalamak olmalıdır İnşallah hepimizin gayreti ve çabası bu olsun ve son nefesimize kadar da Rabbim bu gayretten bu çabadan bizleri mahrum bırakmasın geçen ders iki soru sormuştum baya da iyi etmişim baya meşgul olmuş millet zihin olarak demek ki bazen ara ara bunu yapmakta fayda var kendi gündemlerimizi oluşturma noktasında epey bir cevap geldi. Ben de son bir göz attım. Ama isabetli cevap yok. işin kötü tarafım diyelim, zor tarafım diyelim. Demek ki çok zor bir soru mu sormuşuz yoksa yorumu açık bir soru mu ki herkes kendi penceresinden bakmış. Sorulardan bir tanesi şuydu: İslam literatüründe infakın zıttı nedir? Genel anlamda Nifak denmiş ama nifak infakın olmamasının neticesidir. Bir de kelime olarak bağlarını geçen hafta söyledik. İnfakın zıttı Kenz'dir ve Kenz Tevbe suresinin 34. ayetinde bizim nazarlarımıza verilir. İnfak harcamak Kenz biriktirmek tam zıttı olarak onu karşılar. Dolayısıyla biraz böyle kelimenin mefhumu üzerinde yoğunlaşırsak bazı şeyleri anlamaya çalışacağız. Mesela bugün de adalet kavramı üzerinde biraz bu manada duracağız. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı en güzel infak örneklerinden biri dedik. Karun bu manada kenzin aslında ibretvari bir örneği. Karun biriktirme noktasında... Kur'an'ın bizim nazarlarımıza verdiği örnek ancak derste söyledim o kolay kolay zihnimizden dağılacak bir şey değil. Biz infak deyince hep aklımıza mal infakı geldiği için örnekleri de mal infakı üzerinden bulmaya çalışıyoruz. Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti İbrahim'in infakı büyük bir infak onu da söyleyen kardeşlerimiz var ama Kur'an'ın anlattığı en güzel Örnek diyebileceğimiz ve parmakla gösterilecek bir infak örneği Hazreti Meryem'in adayış sürecidir. Hanne'nin adaması onu. O adayış süreci bir infaktır ve o infak örneği gerçekten bizim infak meselesini çok doğru anlayabilmemiz için adeta böyle zihinlere nakşedilir. O kadar doğru anlamıştır ki mesela Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleyman'ımız 10 yaşındaki enesini adeta böyle bir infakla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ellerine bırakmıştır. Demek ki biz bu konuyu böyle soru cevap faslını biraz daha yapmamız gerekir ki bu konuda bazı şeyler biraz daha zihnimize otursun. İnşallah ilerleyen derslerde ara ara tekrardan döneceğiz. Bugün yeni bir bahse Bismillah diyeceğiz. Yönetim ahlakı bahsimiz. Serlevhamız levhamız bugünkü konumuzun ser levhası, adaleti tesis etmekle emrolundum. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'le münasebeti güçlü olan kardeşlerim bu ifadenin Kur'an'dan bir ayet olduğunu fark etmiş olmaları lazım. Tam da bu şekliyle geçer. Şura suresinin 15. ayetinde Gönderilen elçilerin ve o elçilerin son süreci olan son mührü olan aleyhissalatü vesselam efendimizin insanları neye davet edeceğini bu daveti hangi usul ve hangi ustup üzere bina edeceğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini nazarlarımıza verince orta bir cümlede ben adaleti tesis etmekle emrolundum diye bir ifade kullanır. Ayeti bir hatırlayalım işte onun için sen. Davet et insanları neye? Tevhide, İslam'a ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresindeki ifade aynen burada da geliyor. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Ve umirtu li'a'dile beynekum sizin aranızda adaleti tesis etmekle emrolundum Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir diyor karşı muhataplara bizim işlediklerimiz bize yani bizim amellerimiz bize sizin işledikleriniz de sizedir aramızda bundan sonra tartışılacak bir konuda yoktur Allah hepimizi bir araya toplayacaktır dönüşte sadece onadır bütün peygamberlerde olduğu gibi buradaki söylemde de gördüğümüz üzere Aleyhissalatü vesselam da aynı şeyleri söylüyor. Meseleye biz adalet meselesinden bakarsak konuyu onun üzerinde yoğunlaştırırsak bütün peygamberlerin emrolunduğu bir hakikatti adalet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da son peygamber olarak bununla emrolundu. Ancak asıl konuya geçmeden hep nazarlarımızdan kaçırdığımız bir hususu burada hatırlamamızda fayda var. Biz adalet deyince... Haksızlık deyince bu manada başka kavramlar akıllarımıza gelince meseleyi bir alanda sıkıştırırız. Yönetime sıkıştırırız. İdareciler aklımıza gelir. Devleti yönetenler aklımıza gelir. Vali aklımıza gelir. Kaymakam aklımıza gelir. Farklı yerlerde amir olanlar aklımıza gelir. Ve onunla alakadar olduğunu zannederiz. Hayır biz ona değineceğiz evet. Ancak adalet meselesi her Müslümanın en önemli meselesidir ve en önemli gündemi olmalıdır. Mesela insanın kendisine emanet edilen bedenine karşı bile bir adaleti var. Eğer Kur'an'ın adalet ufkunu biz doğru bir biçimde anlasak saatlerimizi biz boş yere harcayamayız. Hele bugün bazı gençlerin yaptığı gibi saatler saatleri kovalayacak şekilde Oyunda eğlencede televizyonda sosyal medyada bu bedenin emanet hakkını çiğneyerek ve bedene karşı aslında adaletsizlik yaparak bu manada böyle bir şeye kapı açamayız. Dolayısıyla adaletin kendimize bakan nefsimize bakan böyle bir yönü var. Diyelim ki sen babasın annesin evlatlarına karşı bir adaletin yok mu var ve olması gereken bir şey var. Hatırlamanız olma, olacaksınız geçmiş dersleri biz çocuklarla adalet meselesini burada müstakil bir ders olarak işledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evlatları arasında adaleti tesis etmeyen sahabi olan o babalara karşı nasıl ağır sözler söylediğine de şahit olduk. O konuları hatırlarsanız diyelim ki sen kardeşsin kardeşin kardeşe karşı adaleti var hocasın muallimsin. Talebeye, öğrenciye karşı bir adalet yok mu? İşverensin mesela elinin altında işçiler var. Ona karşı adalet yok mu? Var. Demek ki adalet sadece yönetime sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mevzudur. Her konuda ele alınmalıdır. Ama biz biraz da bu meseleyi yönetim ahlakı çerçevesinde ele alacağımız için biraz bu konu üzerinde duracağız. Ancak siz bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Adalet terazisinin alt üst olduğu bir zeminde adaleti konuşmak öyle kolay iş değil. Bir kere onu söyleyelim. Terazis şaşmış, kırılmış hatta böyle bir dünyada adaleti konuşuyorsunuz. Risk mi bu? Risk. Ancak unutmayın bu risk kelimesini batıya İslam medeniyeti hediye etmiştir. Riskin aslı rızıktır onlar rızkı riske çevirmiş biz o riski de kullanıyoruz her rızık içinde bir riski barındırır riski göze almazsanız rızık elde edemezsiniz bazı şeyleri göze almayana kadar belli şeyleri elde etmeniz de mümkün olmaz mesele eğer hakkaniyetse mesele eğer adalet gibi önemli bir mevzuysa birileri bu meseleyi bir yere çeker Birileri başka bir anlam yükler. Birileri bunu şöyle yapar. Bu bizim meselemiz değil. Biz elimizden geldiğince hakkaniyeti esas tutarak bu manada bu konuyu işlemeye çalışacağız. Şimdi benim aziz kardeşlerim yönetim ahlakı diyoruz ya yönetim dediğiniz şey devlettir. Bir devletin İslam devleti olup olmadığı nereden anlaşılır? Mesela bir devlet bayrağını Allah Resulü Muhammed diye belirlese o devlet İslam devleti olmak için sadece onu yaptığı zaman yeterli bir şey yapmış olur mu? Bir devlet bütün kadınlara mesture olma adına bir yükümlülük yüklese yani tesettürü gerçekten uygulasa caddede sokakta kadınlar bu manada İslam'ın öngördüğü tesettüre riayet ederek yürüseler. Bütün erkeklerimiz mesela sakallı olsa. Devletin başındaki insanlar ikide bir anayasamız Kur'an'dır. Anayasamız Kur'an'dır. Anayasamız Kur'an'dır deyip bunu söylese bu manada biz dışarıdan bakan birisi olarak yine o devletin İslam devleti olduğuna hükmedebilir miyiz? Edemeyiz. Bunun üç tane temel ayağı var, esası var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine İslam devletini kururken bize bu işi öğretiyor bu işi nasıl olacağını en temel şekilde gösteriyor. Eğer bir devletin temelinde tevhid, adalet, meşveret varsa o devlet İslam devletidir. İstediği kadar onun dışındaki söylemde İslam'a ait şeyler kullanılsın. Şekil farklı bir biçimde İslam'a ait renklerle oluşsun bunun hiçbir şeyi yok. Asıl olması gereken budur. Tevhid adalet meşveret tabirca caizse şöyle bir benzetme yaparsak diyelim ki bir ağaca benzetelim bu işin kökü nedir tevhiddir gövdesi adalettir dalları ya da meyvesi meşverettir adaletle adalet tam ortada durur aynen teraziyi aklınızda getirin iki kefe vardır ya bir kefede tevhid olur bir kefede meşveret olur. Bu kefeleri dengede tutan şey ise adalet olur. Eğer bu olursa o devletin adı İslam devleti olur. Eğer tevhid olursa zeminde tevhid varsa kökte varsa ne olur? Saffet olur. Hakimiyet olur. Hakikat olur. Hürriyet olur. Vahdet olur. Biraz açmak lazım ama. Sondan başlayayım ben. Biz vahdeti yanlış yerlerde arıyoruz benim aziz kardeşlerim. Zannediyoruz ki vahdet dediğimiz şey öyle kendiliğinden Müslümanlar bir araya gelecek karar verecekler. Diyecekler ki bundan sonra biz artık birlik oluyoruz böylelikle birlik olacaklar. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey olmadı olmayacak da. Asıl buradaki süreçtir bizi vahdete vardıracak şey. Zeminde tevhid olursa kesinlikle saffet olur. Saffet olmadan tevhid olmaz. Saffet nedir? Saflaşmaktır, durulaşmaktır, berraklaşmaktır. Her türlü kirden, günahtan özellikle de itikadi anlamda şirklerden uzak durmaktır. Şirklerden izale edilmeden tevhid olmuyor. Önce bir temizleme olacak. La ilahe de budur zaten. Önce bir temizleyecek. O temizleme ona saffeti sağlayacak. O saffet de ona tevhidi gerektirecek. Eğer tevhid varsa saffet var. Tevhid varsa hakimiyet var. Hakimiyette şirk yok. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız bir biçimde Allah'ındır. Allah'ın o iradesini o otoritesini evet uygulayacak olan halktır. O ayrı bir mesele ama başta... Iste... Anlaşılması gereken zihinde berraklaştırılması gereken en temel şey budur tevhid bunu sağlayacak hakimiyette de şirk ortak şerik olmadan Allah'a ait o otorite en net bir biçimde ortaya konacak sonra hakikat eğer tevhid varsa hakikat vardır tevhid varsa eğer hürriyet vardır neden? Çünkü insanlar Allah'a kul olmuşlardır. Allah'a kul olan gerçek manada başka bir yerde kul olmaz. Allah'a kul olmayanın yüz tane kapısı vardır kulluk yaptığı. Bugün ben özgürüm şuyum buyum diyen insanlara bakın hayatlarına onların hayatlarında kaç tane kapılarının önünde en başta da hevaları hevesleri nefisleri sayın bunları. O kapılar önünde onların boyun büktüklerini göreceksiniz. Dolayısıyla tevhid varsa eğer saffet var, hakimiyet var, hakikat var, hürriyet var, vahdet var. Rabbim bize de nasip eylesin ve o yüce olan adının etrafında şu darmadağın olan ümmeti bir an önce toplasın. Eğer adalet varsa ne vardır? Rahmet vardır, kuvvet vardır. Hakkaniyet vardır, ehliyet vardır, liyakat vardır. Eğer adalet varsa bu manada sayılanlar olmalıdır. Olursa zaten adalet olur. Bakın adaletin yakından bağlantılı olduğu bir kavramdır rahmet. Rahmet aslında o adaletin tezahürünün olmazsa olmaz esaslarından biridir. Hazreti Ömer'i biz ara ara anlatıyoruz. Şimdi... Önümüzdeki ders biraz daha adalet deyince Ömer anlatılmalı. Onu anlatacağız. Onun şahsiyetinin kavramlarını biz üç tane olarak belirlemiştik. Kuvvet, rahmet, adalet. Öyledir zaten. Adalet olabilmesi için rahmet olmalı. Kuvvet olmalı ki o adalet toplumda yer edinmeli ve savunulmalı. Hakkaniyet olmalı. Hiç kimsenin hakkına bu manada tecavüz olmamalı. Hakkaniyet neyse o korunmalı ehliyet ve liyakat olmalı ehliyet ve liyakatin olduğu yerde torpil olur mu olmaz adam kayırma olur mu olmaz hırsızlık olur mu olmaz rüşvet olur mu olmaz olmamalı çünkü gerçek manada ehliyet ve liyakatin olduğu yerlerde bunların önüne bir set çeker adeta. İslam toplumu nasıl bir zemin üzerine doğruluyor nasıl bir zemin üzerine gelişiyor buradan anlayın. Eğer meşveret varsa emanet vardır, şahsiyet vardır, mükellefiyet vardır, uhuvvet vardır, bereket vardır. Niye bereket yok bugün hayatlarımızda alın size cevabını. Gerçek manada meşveret olursa şura yani istişare olursa. En başta olan şey emanettir çünkü aslında istişare emaneti ehline vermektir. Bakın ehliyet ayrı bir şey burada özellikle emanetin anılmasının ayrı bir vurgusu var. Ne olur şöyle Kur'an-ı Kerim'de meşveretle alakalı şu iki ayeti bu kavramlar çerçevesinde bir okuyun. Ali İmran 159 Şura 38 ayetleri okuduğunuz zaman arkasına bu kavramları koyduğunuz zaman Biraz daha zihninizde bazı şeyler netleşecek şahsiyet vardır eğer meşveret varsa herkesle istişare edilmez herkese gidip rey sorulmaz bu konuda görüşün nedir sorulmaz o işin ehli kimse ondan fikir alınır meşveret İslam'da böyle yapılır yoksa herkese niye aynı konu sorulsun hakkında bilgisi olan var olmayan var ehil olan var olmayan var meseleyi izah etmenin bir anlamı yok. Mükellefiyet var, istişare ettiğin bir insana bir yönüyle sorumluluk yüklüyorsun. Uhuvvet var, kardeşlik böyle oluşur ve bereket var. İşte biz İslam toplumunun üç temel esası olduğu zaman neler elde ediliyormuş bu çerçevede anlamış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin bunu nasıl uyguladığını bir hatırlayalım. Medine'ye geldi o günkü adı Yesrib. 10 bin nüfuslu bir şehir Medine, 6.000'i Arap, 4.000'i Yahudi. Araplar sayıca fazla olmalarına rağmen Yahudilerden Yahudiler hakim şehre. Siyaset onların elinde, iktisat onların elinde, kültür ve sosyal birçok hadise onların istedikleri gibi şekilleniyor. Müslümanların sayısı sadece 1000'dir Medine'li olup da Müslüman olanlar. 500'de muhacir olarak gelenler oldu sayı oldu 1500. 1500 kişilik bir şehirde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün ipler Yahudilerin elinde olduğu bir zeminde İslam devletini kuruyor. Dikkat buyurun bu çok ayrı bir şey gerçekten ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Nasıl yaptı Efendimiz bunu koydu zemine tevhidi ortasına koydu adaleti. Meşveretle de bu işin sağlıklı bir hale gelmesine vesile oldu. Medine vesikası diye tarihe geçen insanlık tarihinin ilk yazılı anayasası bu işin nasıl olduğunun en güzel örneğidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alt maddeleriyle beraber 52 madde olan o Medine vesikasında sadece Müslümanlar arası hukuku ortaya koymadı. Müslümanların Müslümanlarla hukuku var mı orada var Müslümanların Yahudilerle hukuku var mı orada var asıl önemli olan Yahudilerin kendi içlerinde olan hukuk orada var mı var onları adalete tabir caiz ise eğer mecbur bıraktı mahkum etti adeta sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek vereyim sadece bu uzun bir konu asıl konumuz bu değil Yahudiler 3 kabile Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka Alt kabileler de var mesela Beni Ureyn'e var biraz daha büyük bir kabile Onun dışında 20'ye yakın alt kabileler de var ama bu 3 tanesi önemli Bunlar arasında da geçmişten beri gelen bir çekişme var Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya siz onları ittifak halinde görürsünüz Ama aslında onlar kendi iç dünyalarında birbirlerini yiyorlar Sizin haberiniz yok onun en güzel örneği var ya Medine'de Aralarında çekişmeler var birbirlerinin ayaklarını kaydırıyorlar hukuk noktasında da eşit değiller hepsi aynı derecede değil mesela ben o nadirden birisi beni kurayzadan biri ünlü öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı ama beni kurayzadan biri başkalarından birini öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı farklı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine vesikasını oluştururken böyle bir şey olmaz dedi. Ve hepsini eşit bir biçimde aynı hukuka mecbur bıraktı. Bu sefer yüzyıllardır mağdur olan ve bu manada bir şey söyleyemeyen Yahudiler... Yapılan anlaşmadan memnun oldular diğerleri de buna itiraz edemedi. Yahudiler birbirlerine düştü dedirtmemek için ve o manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şehrin sadece yüzde on beşini elinde tutmasına rağmen Yahudileri ve diğer tarafları o anlaşmayı imzalamaya mecbur bıraktı. Bu aslında aleyhissalatü vesselamın nebevi stratejisi açısından çok ciddi bir şeydir. Ondan sonraki süreçte de Efendimiz tevhid adalet ekseninde yürüdü. Bir haksızlık mı var benim adamım demedi. Mesela bir Müslüman gidecek bir Yahudi'ye haksızlık edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Medine'de İslam Devleti'nin başkanı o Yahudi diye o Yahudi'nin haksızlığını görmemezlikten gelecek. Bu Müslüman haksızlık yaptı diye o haksızlığa eyvallah edecek. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Her zaman için Müslümandır haklı olacaktır. Yahudi ise zaten haksızdır. Böyle bir şey yazmaz bizim kitabımızda. Adaletin dini yoktur. Adalet meselesi dinle kadar bir kavram değil. Adalet meselesi bambaşka bir kavramdır. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da bu kavramı çok ciddi bir biçimde fiiliyata dökmüştür. Şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Bir önce bir adalet kavramının biraz dilsel. Tahliline girelim bazen yoruluyor kardeşlerimiz böyle şeylerden ama bu da lazım bunu bazen anlamak lazım ki kavramı iyice zihnimizde oturtalım adalet kelimesi sözlükte doğru olmak doğru davranmak hakkaniyetle hükmetmek eşitlemek anlamlarına gelir asıl kökü biliyorsunuz adalet fiilinden türer bu kökten mastar olan adl eşitlik demektir aslında Eşit olarak paylaşmak, denklik, aynılık, orta yol, istikamet, eş, benzer bir şeyin karşılığı manalarına gelir. Adıl kelimesi sıfat olarak kullanıldığında adil ismi fail anlamında gelir. Biliyorsunuz el adl Cenab-ı Hakk'ın esmaül hüsnasındandır. Bazen buna itiraz edilir Kur'an'da el adl isim formatıyla gelmediği için Allah'a isim olarak kullanılmaz buna hiç gerek yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tirmizi İbn Mace listelerinde bunu kullandığı gibi dualarda da Cenab-ı Hakk'ın el adl ismiyle dua eder el adl ismi kullarına adaletle davranacak anlamında değil Zaten böyle olsa ocağımız batmış bizim o bize rahmetle davranacak inşallah biz böyle umuyoruz böyle de zannediyoruz ama adaletle hükmeder koyduğu her hüküm adaletledir asla kullarına zulmetmeyendir hakikatten başkasını söylemeyendir hakikatten başkasını yapmayandır en hayırlı ve en isabetli hükmü verendir el adlın anlamı bu. Aynı kökten türeyen mastara el adla karşılık vermede eşit davranmak eşit olmak eşit kılmak davranış ve hükümde doğru olmak hak ve hakikatle hüküm vermek anlamlarına gelir. Adaletin zıttı nedir nedir zulümdür değil mi öyle biliyoruz zulüm değildir zulüm hikmetin zıttıdır zulüm geniş bir kavramdır. Onun için adalete ait bazı şeyleri içerisinde barındırsa da Arap dilinde biz Türkçe'de zulmü adaletin karşılığında kullanırız doğru ama Arap dilinde hikmetin karşılığında kullanılır. Hikmet bir şeyi yerine koymak zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bunun içerisine çok şey girer dolayısıyla geniş bir kavramdır adaletin zıttı Arap dilinde cevirdir. Cevr düzgün ya da kuralına uygun olmayan iş haksızlık taraf tutma adam kayırma zulüm ve insafsızlık şeklinde tanımlanır. Tam da gerçekten adaletin zıttı anlamlarında. Adıl kökünden gelen 28 kullanım görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların yarısı doğrudan adaletle alakalı geri kalanı ise burada verdiğim sözlük anlamlarına uygun bir biçimde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramının yerinde kullanılan bir kavram daha var o kısttır kıst adaletle eş anlamlı bir kavramdır ancak bunu dilsel anlamda söyleyemiyoruz Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri dikkate alarak söyleyebiliyoruz inanın ki kıst Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlere dikkat çekerek söylüyorum Adalet üstü bir adalettir. Bazı ayetlerde özellikle Rabbimizin adalet değil de kıst kullanması bundan dolayıdır. Kıst kullanımları da 25 kez geçer Kur'an-ı Kerim'de 15'i doğrudan adaletle alakadardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu kullanımların hepsine tabii ki değinmeyeceğiz ama bir iki tanesine değineceğiz. Adalet deyince biz ne anlamalıyız? Adalet ne demektir? Ben size bazı tanımlar vermek istiyorum. Adalet dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere ol, olmaktır. Böyle bir tanım var mı? Kur'an'daki adalet kavramlarından ve hadislerinden var. Adalet dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. İkincisi adalet her türlü aşırılıklardan ve noksanlardan uzak. İtidal çizgisini sağlamaktır. Zaten itidal de adaletle aynı kökten gelir. Her türlü aşırılıktan ve noksanlıklardan uzak itidal çizgisi. Üçüncü tarifi size tanıdık gelecek. Adalet hilkatın, fıtratın ve mülkün en temel esasıdır. Ne yazıyor mahkemelerin arkasında? Adalet mülkün temelidir. Kimin sözü usuz? Birileri birilerine mal etmiş bir imza var orada. Ama o söz Hazreti Ömer'in sözüdür. El adlu esasül mülk sözü Hazreti Ömer'in sözüdür. Defaatle bunu valilerine yazdığı mektuplarda kullanmıştır. Gelecek ders bazı örnekleri burada işlediğimiz zaman göreceğiz. Ve gerçekten Hazreti Ömer'le neden adalet kavramı bu kadar örtüşmüş? Neden adalet deyince Hazreti Ömer abidevi bir noktada durur onun hayatında buna ait bazı tabloları hatırladığımız zaman daha iyi anlarız. Adalet huzurlu, sağlıklı ve istikrarlı bir toplumun en temel dayanağıdır. Eğer adalet varsa bir toplumda huzur var. Eğer adalet varsa sağlıklı bir toplum oluşur. Eğer adalet varsa istikrar var. Zulümle giden hiçbir devlet ilerlebet yürümez küfür üzere olsun ama adaletle olsun yürür böyledir adalet bir devletin ömrünü uzatır çünkü adalet hakları tam anlamıyla gözettiği için toplumda anarşi olmaz sıkıntı da olmaz bu manada bazı şeyler yerli yerine oturur ve iş sürer gider adalet Allah'ın kullarından istediği en önemli farzdır Hatta efraz farzlar üstü bir farzdır. Ayetlerde bu da var. Allah'ın kullarından istediği bir farzdır. Hatta efrazdır farzlar üstü bir farzdır. Adalet İslam ümmetinin en temel özelliği en belirleyici vasfıdır. İslam ümmeti tarihte hep bununla özdeşleşmiş. Nice düşman olanlar bile. İslam'ın adaletine teslim olmayı kendi dinlerine kendi yönetimlerine teslim olmaya tercih etmişlerdir. Yüzlerce bunun da örnekleri var. Adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Tekrar ediyorum bunu adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran Haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır eşitlik dediğiniz zaman bu kavramın bu tanımın altında el almanız lazım yoksa diğeri eşitlik adalet olmuyor ona geleceğiz şimdi gelecek ders örnekler çok vereceğim ama bir tane vereyim şimdi biraz da rahatlamış olursunuz Hz. Ömer birisiyle davalı Übeyb İbni Kapla Ka Zeyd İbni Sabit de kadı o da yargılayacak Dava intikal ettiği zaman içeriye giriyorlar ikisi beraber Zeyd İbni Sabit ayağa kalkıyor. Emir el müminin gelmiş Hazreti Ömer saygı gösteriyor. Gel burada otur diyerek yer gösteriyor. Sen ne yapıyorsun diyor ey Zeyd biz böyle mi öğrendik Aleyhisselatü vesselam efendimizden. Ben şimdi senin huzuruna Ömer İbni Hattab olarak geldim. Bırak Emir el müminin olmayı ben şu anda senin huzurunda Emir el müminin olarak değil bir davalı olarak geldim. Sen nasıl bana bu mecliste farklı bir yer açarsın? Nereye duracaksan übeyi işaret et ben de orada oturuyum der. Ve orada oturtulur. Konuşulur konuşmanın arasında ağız alışmış bir kere daha Emir el Mümin'indir. Şöyle kamçıyı kaldırır bir daha de görürsün der. Hazreti Ömer'dir bu. Belki bize çok basit geliyor böyle şeyler. Ama o kadar önemli o kadar önemli ki bu niye on buçuk yıl adaletle yönetti o büyük devleti ve niye Ömer öldüğü zaman Ömer vefat ettiği zaman şehit olduğu zaman adalet de öldü deyip değil sadece dostlar düşmanlar da gözyaşı döktü buradan anlayın o öyle bir sistem oluşturdu işte onun için bunu söylüyoruz adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran adamımdır, bendendir, bizdendir, bizim cemaattendir, bizim hizbimizdendir, bizim partimizdendir. Böyle bir şey yok adalette. Her türlü ayrıcalık ayaklar altındadır. Her türlü ayrıcalığı kaldıran haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azlığıdır. Adalet her zaman herkese eşit davranma değil herkese hakkaniyetle muamele etmektir unutmayın benim aziz kardeşlerim bazen eşitlik zulümdür her zaman eşitlik adalet olacaktır diye bir kaydı yok burada dikkat çekilen bu bir madde daha söyleyeceğim ikisini beraber anlayalım adalet her zaman herkese eşit davranma değil herkese hakkaniyetle muamele etmektir adalet oranlarda eşitlik değil Fırsatlarda eşitliktir bu çok önemli işte adalet oranlarda paylaşımda değil fırsatta eşitliktir sen fırsat eşitliğini oluşturdunsa adil davrandın adalet oldu ama herkese aynı vereceğiz böyle bir şey yok şimdi diyelim iki tane kardeş var burada biri 20 yaşında biri 2 yaşında benim elimde de bir ekmek var ben şimdi bu ekmeği tam ortadan ikiye bölüyorum 2 yaşındaki çocuğun eline yarım ekmek 20 yaşında bir delikanlının eline yarım ekmek ne oldu İkisine de zulmettim. O 2 yaşındaki çocuk o yarım ekmeği yiyemez yarısı gitti onun israf oldu. E zavallı 20 yaşındaki delikanlı yarım ekmekle doyar mı ona da zulmettim. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey herkese ot atmak değil. Aslana ot verirsen zulümdür ata ot aslana et verilir. Eğer sen bunları gözetmeyip de ben eşit davranıyorum herkese eşidim dersen en büyük zulmü yapmış olursun. Çünkü adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla sen fırsat anlamında alanı aç ondan sonrasını bırak insanlar ne yaparlarsa oran adına kazandıklarını öylece ortaya koysunlar. Bu konuda son maddeyi de vereyim size adalet tesisi oldukça zor Muhafazası ağır bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur böyledir her baba yiğidin da değildir adalet tesisi oldukça zor muhafazası oldukça ağır bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Ama unutmamamız gereken hakikat şudur hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilemez. Bunu anladığımız zaman işte biz adaleti anlamış oluruz. Bu ta kavra, ka, tanımlar çerçevesinde inşallah adaleti biz hayatımıza intikal eder, taşırız da gerçek manada işte parmakla gösterilen adil Müslümanlar, adil insanlar diyerek insanların bu manada adaletine güvendiği insanlar oluruz da Allah bu manada toplumumuza da farklı bir ıslah verir. Cenab-ı Hak onu nasip eylesin inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, Geçen bu adaletle alakalı ayetlerden iki tanesini sebebin üzülleri çerçevesinden size vermek istiyorum. Bunlardan birisi Nisa suresi 105. ayet bir diğeri de Maide suresi 8. ayettir. Nisa suresi 105. ayet son cümlesinde aleyhissalatü vesselam efendimize karşı şiddetli bir itabı barındırır el biliyorsunuz uyarı bazen sert bazen yumuşak. Kur'an-ı Kerim'de 20'ye yakın Allah'ın elçisini uyardığı ayetler okuruz. Hem de bazen dediğim gibi çok serttir ki o sert olanlardan biri budur bazen de yumuşaktır. Mesela Abese suresi hepinizin aklında. Abdullah ibni Umme Mektümle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı o tablonun üzerinden inen o ayetler, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi ne yaptı? Uyardı. Bedir esirleri meselesi aynen böyle bir uyarıyla neticelendi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Tebuk savaşında savaşına katılmayan münafıklara izin vermesi de yine Kur'an'ın dilinde ciddi bir itabın konusu oldu. Yine tahrim süresinde efendimizin eşleriyle yaşadığı hadise o hadise üzerinde aleyhissalatü vesselam efendimizin aldığı karar ve gelen ayetler böyle bir itabı içerisinde barındırdı. Hele efendimiz münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenaze namazını kılmak için harekete geçtiği zaman inen ayet o münafıkların cenaze namazının kılınmayacağı konusundaki uyarıyla neticelendi. Nisa de böyle bir uyarıyı bünyesinde barındırıyor. Nasıl bir sert ifade var biliyor musunuz? Sakın hainlerden olma. Hainlere taraf olma. Ve la tekun lil hainine hasima. Sakın hainlere taraftar olma, onları savunma. Sert bir uyarı gerçekten dehşet bir ifade. Arkadan gelen ayet demek ki aleyhissalatü vesselam efendimizin Yaptığı bir şeyler var ki ayetler böyle geliyor. Allah'tan mağfiret dile istihbar et diyor. Rabbimiz elçisine söylüyor. Muhakkak ki Allah bağışlar ve merhamet eder. 107. ayet kendilerine ihanet edenleri hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez diyor. Şimdi bu üç ayet aklımızda dursun olayı anlayalım ki bu sert ifadeleri iyice bir kavramış olalım bakın İmam Vahidi'nin esbabın üzülüne İmam Kurtubi'nin tefsirinde ilgili yere Tirmizi'nin tefsir babında yine bu ayetin tefsiri noktasında söylediklerine Taberi'nin tefsirine ve daha nicelerine olayı birkaç farklı yoldan bize aktaran sahabi efendilerimizin rivayetlerine rastlayacaksınız ben olayları biraz böyle meclis ederek toplayarak size anlatacağım inşallah en detaylı rivayeti bize anlatan zaten Katade İbni Num Numan'dır Katade İbni Numan da bir olayın bir parçasıdır zaten diyor ki Katade İbni Numan bizim ailemizden Ubeyrik oğullarından 3 kardeş var Bişir, Beşir Mübeşşir. Bu üç kardeşten Beşir biraz farklı bir tip. Zaten birazdan göreceğiz. Ona Ebu Tu'be denir. Bazı kaynaklar da künye isim yerine gelir. Tu'me İbni Ubeyrık diye, diye okursunuz ama asıl olanı Ebu Tu'medir. Ebu Tu'me onun künyesi, Beşir ise ismidir. Bu adam biraz farklı birisi. Bir gece Katade İbni Numa'nın amcasının evine giriyor ve bir hırsızlık yapıyor. Katade İbni Numa'nın amcası Rifa'a zengin birisi Şam'dan beyaz unlar getiriyor. Bazen de böyle savaş malzemeleri bunların üzerinde ticaret yapan birisi. Adam da o sefer sırasında gelen eşyaları görünce Ebu Tuğme karar veriyor ve hırsızlık yapma adına bir plan yapıyor. Gecenin ilerleyen vaktinde Medine'liler herkes uykudayken bu gidiyor giriyor oraya bakıyor kalkan var savaş malzemeleri var birkaç tanesini bir çuvala koyuyor ancak çuval un çuvallarıyla yan yana oldukları için ve o da o hızla o un çuvallarından bir tanesinin içine koyduğu için un çuvallarının içerisinde onları çalıp geliyor olacak bu ya meğer çuval delikmiş delik olduğu için evine gelene kadar da arkadan bir iz bırakmış sabahın ilerleyen vakitlerinde bir de bakıyor ki iz var çıkmış oradan rifanın evinden gelmiş kendi evine kadar zaten bakan birisi o ondan izi görecek hemen bir plan yapıyor diyor ki götüreyim diyor ben bunu Lebit İbni Sehel bir başka isim daha var Zeyd İbni Sem'in iki tane ikisinin de Yahudi olan, olduğu söylenir. Biz Zeyd İbni Sem'in ismini tercih edelim. Bu Yahudi komşusuna gidiyor ve rica ediyor. Diyor ki böyle böyle benim bazı malzemelerim var bunların saklanması lazım. Sana versem saklar mısın diyor. O da tamam diyor alıyor ve saklıyor. Sabah oluyor Katade İbni Numa'nın amcası Rıfa İbni Zeyd bakıyor ki evinde hırsızlık olmuş. Soruşturmaya başlıyor. Komşularından biri diyor ki vallahi bilmiyorum kim çaldı ama sabaha kadar Übeyrik oğullarının evlerinin lambaları yanıyordu. Bunu deyince tahkikat yapıyor ve gerçekten kendi evinden Übeyrik oğullarının evine kadar yani Ebu Tığmen'in evine kadar bir iz görüyor ama so o sabah kalkıp Yahudi'ye onu verince oraları biraz temizlemiş bir yerden sonra iz kayboluyor ancak Yahudi'nin evine giden de bir iz var böyle olunca Rifa'a Katade İbni Numan'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gönderiyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna gidiyor Katade olayı anlatıyor ya Resulallah böyle böyle bir şey oldu biz herhalde Ebu Tuğmen'in bu işi yaptığını zannediyoruz diyor. O anda duyunca Ebu Tuğmen'in yakınları akrabaları aman bizim ailemiz böyle bir şeyle ortaya çıkmasın diye kendi adamlarını da bilmelerine rağmen içlerinde ağzı iyi laf yapan birisini Allah Resulüne gönderiyorlar. Adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ya Resulallah diyorlar katade biliyorsun bizim akrabamız büyük ihtimalle bize haset olsun diye böyle bir iftirayı bizim üzerimize attı. Biz değiliz hırsız şu Yahudidir Zeyd ibni Semin isimli adamdır büyük ihtimalle eşya onun yanındadır istersen tahkikat yap göreceksin. Allah Resulü birini gönderiyor eşya. Zeyd Semin'in evinden çıkıyor şimdi Efendimiz hüküm verecek e bir tarafta Müslüman olduğunu söyleyen birisi var bir tarafta da bir Yahudi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tahkikatı derinleştirmeden hüküm verme konusunda meyli Müslüman olduğunu iddia eden adamın üzerinde yoğunlaşıyor. Bir şey söylememiş daha ama bu manada böyle bir şey söylüyor. Hatta katadeyi biraz üzecek. Bazı cümlelerin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. de pişman oluyor keşke söylemesin deyip dönüp geliyor. Daha hüküm ortaya çıkmadan inen ayetler Allah Resulü aleyhisselatu vesselam uyarıyor. Yahudidir diye hırsızlığı o yapmış diye bir şey yok. Adalette mensubiyet değildir öncelik. Adalette mensubiyetten önce asıl olan hakkaniyettir. Önce hakkaniyete bakılır. Hakkaniyetin üzerinden hüküm verilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hainlere taraf olma. Sakın onları savunma noktasındaki uyarı işte böyle bir zeminin üzerinde gelir. Bu söylenince Zeyd İbni Sem'in, Vallahi bu dine girilir diyerek Müslüman oluyor. Bir adalet bir insanın dirilmesinin vesilesi oluyor. İşte Efendimiz niye o kadar kısa bir zamanda Medine'de İslam devletini o Yahudilere karşı tesis etti ve koruyabildi bunu da muhafaza etti sorusunun cevabı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hiçbir zaman mensubiyet üzerinden değil hakkaniyet üzerinden yürüdüğü içindir eğer öyle olmasaydı böyle bir netice olmazdı bazı tefsir kitaplarımız Nisa 135'in de bu olayla alakadar olduğunu söylerler ey iman edenler Adaleti titizlikle ayakta tutun kendiniz ana babanız akrabalarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar fakir olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Fakirdir diye haklı olacağını kim söyledi sana? Bu ayeti bir önceki hadiseyle beraber ele alan bazı müfessirlerimiz olduğu gibi. Bu ayetin başka bir sebebin üzülü olduğunu söyleyenler de var. O da tam bu cümleyle alakadar. İki kişi geliyor biri zengin biri fakir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhalde fakir haklıdır diye içinden bir şey geçiriyor. Çünkü fakirse yer nasıl zulmetmez falan yok böyle bir şey işte. Adaletin temel meselesini ortaya koyuyor Rabbimiz. Zengin olsa fakir olsa sen yakınlığı bunun üzerinden de belirleyemezsin. Adam mağduriyet edebiyatı yaparak seni kandırabilir. Yok buna prim vermek. Sen orada yine hakkaniyeti esas alacaksın. Zengin olsa fakir olsa hiç değişmez. Hazreti Davud'un o dava meselesini hatırlayın. Sat suresinde tam da bu meseleyle alakadar bir şeydir. Orada da hakkaniyetin nasıl esas tutulması gerektiğine dair çok önemli ipuçları verir bize. Maide suresi 8. ayete gelin. Acayip bir ayet. Acayip bir adalet tarifi acayip bir sebebin üzül ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Dikkat buyurunuz bundan sonraki söze bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Bir önceki ayet yakınlarınız olsa ananız olsa babanız olsa sevdiğiniz insanlar olsa sayın onların içerisine bütün mensubiyetleri dahil edin. Burada başka bir şey söyledi. Bir topluluğa karşı kininiz kin bilir mi Müslüman duyar tabii kinlenebilir kızabilir. Arasında problem olabilir, olabilir. Ama kin duyman seni adaletsiz diye sevk etmemeli. Eğer sen kin duymanı adaletsiz davranmaya vesile olarak kullanırsan en büyük zulmü, haksızlığı, cevri sen yapmış oluyorsun. Nedir biliyor musunuz bunun sebebi nüzülü? Dikkat buyurun sebebi nüzüle. İmam Suyuti naklediyor bize bunu. Hudeybiye'nin arkası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 kişiyle Hudeybiye'ye konakladığı zaman umre yapacak diye geldi. Ama anlaşma oldu umre olmadan geri dönüyor. Sahabenin ruh halini biliyorsunuz değil mi inanılmaz derecede yüreklerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurbanlıklarınızı hazırlayın umreye gidiyoruz dedi. Geldik 20 kilometre sonra Kabe var doğduğumuz topraklar orada ama bir anlaşma yapıldı. Anlaşma maddelerinin bir da zahiren Müslümanların aleyhine onun da Müslümanlarda oluşturduğu bir nefret var. Bir kim var bir düşmanlık var böyle bir şeyde kazan gibi kaynarlarken Medine'ye doğru yola gidiyorlar. Bir kabile geliyor Araplardan bir kabile müşrik nereye gidiyorlar hac için Mekke'ye sahabeden bazıları ne diyor biliyor musunuz He, müşrikler bize hac yaptırmadı biz size hac yaptıracağız öyle mi şimdi siz görürsünüz diyorlar Mekkeli müşriklere yüreklerinde besledikleri kini oradaki başka müşriklere karşı kullanma noktasında bir harekete geçiyorlar o anda ayet iniyor tabir caizse eğer hizaya çekiyor olmaz. Böyle bir şeyi adaletle bağdaştıramazsınız diyor. Başka bir kavme bir kabileye bir şahsa fark etmez olan kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Alın bunlardan alacağımız çok ama çok büyük Dersler var Rabbim gerçek manada alanlardan eylesin. Bir iki örnek vereyim size peygamberimizden ayetlere sebebi nüzul olmamış ama çok mühim mesajları var. Efendimizin dünyasında Üsame İbni Zeyd'in çok farklı bir yeri vardır. Efendimiz eğer bir dizin Hasan'ı ya da Hüseyin'i otutturmuşsa o siyah bedeniyle Üsame diğer dizdedir. Bunu çoğu görmüştür ve çoğu zaman efendimiz o üç tane o güzel başı kendi göğsüne doğru çekmiş. Allah'ım ben bunları seviyorum sen de bunları sev bunları sevenleri de sev diyerek dua etmiştir. Üsame İbni Zeyd'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında böyle bir değeri var. İnsanlar da biliyor biliyorlar ki Üsame Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka bir yeri var. Mekke fethi olmuş. Fetihin arkasından Efendimiz Mekke'de o günlerde de Fatma el-Mahzumiye, Fatma binti Esvet el-Mahzumiye isimli bir kadın hırsızlık yapmış. Olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etmiş, had cezası uygulanacak, eli kesilecek. Bu hüküm verilince mahsumoğulları harekete geçiyor. Niye? Masum oğulları Mekke'nin en ileri gelen ailelerinden biri. Ebu Cehil'in, Velid ibn Muhiren'in Halid bin Velid'in sayın onlarcasının kabilesi. Erkam bin Ebi'ler, Erkam da o kabileden biliyorsunuz. Birini aracı olarak gönderelim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna birini aracı olarak gönderelim. Belki o aracı olursa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu haddi uygulamaktan vazgeçer. Kimi gönderelim kimi gönderelim birkaç isim söyleniyor. En son biri diyor ki Üsame'yi Resulullah çok sever ve Üsame'yi asla kırmaz. Gönderecekseniz Üsame'yi gönderin. Varıyor bir heyet Üsame İbni Zeyd'in yanına. Gencecik bir delikanlı anlatıyorlar olayı. Üsame de bir anda tamam diyor. Ben gider Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bu mesele hakkında konuşurum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama doğru yürüyor. Efendimiz onun gelişini görünce seviniyor her zamanki gibi kalkıyor ayağa gel Hüsamem gel Hüsamem deyip sarılıyor. Yanı başına otutturuyor biraz hal hatır sorduktan sonra seni buraya getiren şey nedir Hüsamem diyor. Ya Resulallah diyor biliyorsun mahsum oğullarından bir kadın bir hırsızlık yapmış eli kesilecek ben o had uygulanmasın diye aracı olarak geldim şimdi tablo değişiyor. O anda Efendimizin avuçlarının içindedir Üsamenin elleri. O elleri bırakıyor, ayağa kalkıyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor Efendimizin. O sinirlendiği zaman alnındaki mübarek damar var ya o şişiyor Hüsame anlıyor ki baltayı taşa vurmuş. Ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ey Hüsame demek sen Allah'ın koyduğu cezalardan birinin Tatbik edilmemesi için aracı olarak geldin. Demek sen böyle bir şeye aracı olarak geldin. Söylüyor Efendimiz defaatle söylüyor. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da içine girseydim. Ben ne yaptım böyle? Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam topluyor bütün insanları. Ve Kabe'nin avlusunda bir hutbe irad ediyor. Söylediği sözler nedir biliyor musunuz? Ey insanlar! Sizden önceki milletlerin helak sebeplerinden biri şuydu. İçlerinde zayıf ve kimsesiz olanlar bazı suçlar işlediklerinde onlara cezalar tatbik edilirdi. Ama içlerinde sayılı ve soylu mevki makam sahibi olanlar suç işledikleri zaman yani arkasında dayısı olan desteği olanlar söylemek istediği o böyle birileri suç işledikleri zaman Cezalar onlara tatbik edilmezdi ama ben Allah'a yemin ederim ki dikkat buyurun söze. Hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte adalet işte adaletin nasıl topluma taşınacağını bize gösteren sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım yapsa ben bunu yaparım yapılır mı? Vallahi yapar. Yapıldığına dair neler okuyoruz? Örnekleri dediğim gibi bir haftaki bir sonraki haftada göreceğiz. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam böyle bir söz söylüyor. Artık bundan sonra adalet o toplumun en temel esası olmaz mı? Bu toplum adaleti aykırı, adalete ters düşecek, hakkaniyeti çiğneyecek bir şey yapabilirler mi? Bir örnek daha vereyim size. Hemen yine Mekke fethinin arkasıdır. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam, Halid bin Velid'i Beni Cezime'ye gönderiyor. Uzza putunu kırdıktan sonra Beni Cezime'nin Müslüman olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var. Onlarla bir yönüyle bir anlaşma ya da onların durumunu anlama adına 350 kişilik bir askeri birlikle Beni Cezime onlarına gönderiyor. Var ya oraya mesele uzun Halid bin Velid Müslüman olan o insanların Müslüman olmadıklarına hükmederek onlara bir saldırı düzenliyor. Ve onlardan bir miktarını öldürüyor bir miktarını da esir alıyor. Olay duyuluyor. Medine çalkalanıyor. Sadece Medine değil daha yeni Müslüman olmuş. Mekke'de de dedikodular arka arkaya diziliyor. Halid güya Müslüman olan kendi kardeşlerinden insanları öldürdü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin başında olan imandır dikkat buyurun üstünü örtme yok benim adamımdır diyerek görmemezlikten gelme yok eğer ben adaletle davranırsam başkalarının ekmeğine yağ sürerim böyle bir şey de yok ne yapıyor biliyor musunuz kaç gün defaatle Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim diyor savunmuyor Üstünü örtmüyor, kapatmıyor. Hemen bir tahkikat heyeti oluşturuyor. Hazreti Ali'yi o heyetin başına koyuyor. Ali git olayı araştır. Nedir ne değil iyice bak. Sonra mağdur olan, haksız yere öldürülenlerin kimse onları tespit et. Onların diyet bedellerini, normal diyet bedellerinin, Kat kat üstünde öde ve onlara çeşitli hediyeler ver gönüllerini al bu işi Halid'in yanlış anlamasından dolayı olduğunu söyle onlara bu manada adaleti tam anlamıyla yansıt. Hazreti Ali gidiyor Hazreti Ali bu işin zirvesinde bir insandır zaten araştırıyor olayı iyice anlıyor ve tam da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapıyor. Adalet budur işte üstünü örterek bazı meseleleri siz Adaletle bir yere doğru götüremezsiniz hakkaniyet eğer esassa bu işte olması gereken de budur ve vesselam Efendimiz bu işin önemine başka bir açıdan da dikkatlerimizi çekiyor mesela iki kişi gelmiş anlatıyorlar sen nesin davacı sen davalı anlat bakayım anlatıyor onu dinliyor onu dinliyor araştırıyor netice itibariyle hüküm veriyor evet diyor sen haklısın sen haksızsın bir Tarla meselesi onu Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öylece hükmediyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz? Başta Bukhari Müslüm olmak üzere onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet bu. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınız hüccet yönüyle, delil yönüyle diğer bazısından daha ikna edici olması böylece benim işittiğime dayanarak onun lehine hükmetme mümkündür. Yani bazılarınız dili iyi kullanırsınız. Delillerinizi iyi ortaya koyarsınız. E ben de delile göre bakacağım. Sizi dinleyerek sizin ikrarınıza göre hükmüm vereceğim. Ona göre hükmederim. Kim lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem bilsin ki onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. Şimdi bu sözü söylerken Sahabenin ne hale girdiğini tahmin edebiliyor musunuz? Biriniz söyledi ben de hüküm verdim. Eğer ben haksız hüküm vermişsem çünkü ben ikrana göre hüküm veririm. Ama ben o anda siz beni farklı bir biçimde ikna etmişsiniz ben de hükümü verdim. Eğer biriniz birinizden haksız bir biçimde bir şey almışsa cehennemden bir ateş parçası almıştır. Titriyor o iki sahabe efendimiz. Yık. Ya Resulallah ben hakkımdan vazgeçtim öteki diyor ben hakkımdan vazgeçtim bu manada haklarından feragat ettiklerini söylüyorlar. Adalet böyle bir terbenin üzerinden yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her zaman için böyle bir şey üzerine yürüterek o cemiyeti o toplumu sağlıklı sahih bir çizgiye taşıyarak devam ettiriyor. Aziz kardeşlerim. Fazlaca söze gerek yok bu söylediklerimin üzerinden inşallah siz biraz tefekkür edeceksiniz. Ben size son bir hadis nakledeyim sözümü de bitireyim. Ebu Said el-Hudri sahabe içerisinde gözde isimlerden biridir. Bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından epey bir hadis nakletmiştir. Biliyorsunuz kardeşi Ebu Şeyb el-Hudri İstanbul'da olan sahabilerden birisidir. Ayvansarayı'daki o isim Ebu Eyyub el-Ensayi gibi burada olduğu tarihi rivayetlerle kesin olan bir sahabidir. Eğer yolunuz düşerse bu bilgileri de bilerek gidip ziyaret edin. Yolunuzu da düşürün. O manada o ziyaretten de hem kendinizi hem oraları mahrum bırakmayın. Efendimiz başka yerlerde de söyledi. Arşın gölgesinde gölgelenecek sınıfları özellikle bir hadiste 8 sınıfı sayarken bir sınıf kimdir adil devlet başkanıdır burada Tirmizi'de nakledilen rivayette ise Efendimiz başka bir şey söylüyor herhalde bir Müslüman için en büyük mükafat cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktır aynı cenneti paylaşmak Cennetin mükafatlarının en büyüklerinden bir tanesidir ama aynı yer sen İstanbul'dasın sen bir ucundasın öteki bir ucunda aynı yerde olmak işin ayrı bir boyutu bir de bir başka boyut var ki hem en sevgili hem en yakın olmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hem sevgili olacaksın hem de yakın olacaksın kim böyle bir ödülün Böyle bir mükafatın sahibi olabilir diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet günü bana insanların en yakını ve en sevgilisi adaletle hükmeden yöneticilerdir. Bunun tersi ne olması gerekir onu da söylüyor bana en sevimsizi ve en çok azap çekecek olanı ise zalim yöneticidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir şey söylüyor. Ne olur bu sözü en başta dediğim gibi sadece devlet başkanlarına ya da amirlere, valilere havale ederek paçayı yırtmış olmayalım. Üzerimize alalım. Biz de o manada bir yöneticiyiz. Biz kendimizin dünyasından meseleye bakarak anlamaya çalışalım. İstiyor muyuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber olmak, yakın olmak... Aynı sofrada oturup o cennet nimetlerini beraberce tatmak. 14 asır sonra gelsek bile o manada o mecliste yer sahibi olmak. O manada öyle bir mükafatın sahibi olmak öyle bir mükafat kazanmak yolu gösteriyor. Yolun rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu yoldan bizi ayırmasın. Yolumuzun rehberi olarak sadece ve sadece onu kılsın. Ve o da bizi rahmete, berekete ulaştırsın inşallah. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.